Muhterem Hocam, Müslümanlar siyasetin neresinde ve ne ölçüde bulunacaklarını bilemediklerinden ötürü bazı menfi hareketler Müslümanlığa mal ediliyor. Menfi hareketlerin Müslümanlığa mal edilmemesi için Müslümanların siyasetle münasebetleri nasıl ve ne ölçüde olmalıdır izah eder misiniz? Evet, birbirinden farklı şeyler. Müslümanlar siyasi olmayacak diye bir şey yok siyaset demek idare etme demektir yani Arapçadan gelen bir kelime esasen susu idare etme demektir. Enbiyaizan bile idare etmişlerdir. Onlar da siyasetidirler. Fakat siyasetin günümüzdeki manası o değildir yani. işte partiler olur bunların. Kitleler üzerinde böyle popülist politikalar takip ederler. Onları nüfuz etmeye çalışır, kitleleri yönlendirmeye çalışırlar. Müslüman da olsalar doğru konuşmanın yanında hilaf-i vaki sayılabilecek iş ve beyanlarda da bulunabilirler. O yönüyle mezmumdur, o yönüyle ehli iman bundan uzak durmalı yani. Bu meselenin bir yanı, bir diğer yanı şudur, bazı kimseler dine hizmet işin üzerlerine almışlarsa bunlar siyasete girmemenler. Siyaset dışı kalmalılar. Siyaset dışı kalma demek, doğrudan doğruya bir siyaset elemanı olarak kvasifi almama demektir. Yoksa reylerini vermede, o mevzuda o ishar etmede, rey ishar etmede elbette ki aktif olacaklar. Ülkeleri, milletleri, kendi kaderleriyle alakalı öyle hareket etme mecburiyetindedirler. Evet. Hufzat Hazretleri öyle davranmış zaten. Bu da meselenin bir diğer yanı yani, basitçe davranma. Ama Müslümanlar siyasetin içinde durduklarından dolayı günümüzde teröre karışıyorlar veya terör onlara fatura ediliyor. Bunun onunla alakası yok yani, onlar farklı şeyler. Birileri Müslümanlığı karalamak için yola çıkmışlar. Müslümanlığı coğrafi, insanlık coğrafyasından silmek için. Planlar yapıyorlar, Müslümanlar üzerine yürüyorlar. Einstein türlü türlü yalanlarla, dolanlarla bu işi gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Müslümanlar siyasi olduklarından, siyasetin içinde olduklarından, idareye talip olduklarından dolayı değil, Müslümanlıktan rahatsızlık duyduklarından dolayı. Dün yeryüzünde demokrasi yoktu, Birleşik Milletler yoktu, NATO yoktu. Devletler birbirlerinden haberdar değildiler. Bu duyguyu, bu düşünceyi, öyle kinle, nefretle köpürterek, haçlı seferleri şeklinde icra ediyorlardı. Günümüzde öyle icra edemiyorlar. Karalamak lazım bunları, mahkum etmek lazım. Dünya efkarında mahkum etmek, maşeri vicdanda mahkum etmek lazım. Ondan sonra üzerlerine yürümek lazım. Evvela demek lazım ki, falan yerde bir insan var, o tiranın tekidir. Kendi halkına zulmediyor. Orada bizim demokrasiyi gerçekleştirmemiz lazım. İnsanlık adına bu bir vecibedir demek lazım. Kamu efkarını, düşüncesini, oyunu yanına almak lazım, arkasını almak lazım. Ondan sonra da orada istediği mezalimi yapmak lazım. Yani bunlar farklı şeyler. Samimi değiller böyle diyenler. Dünyaya bugün nizam vermek isteyenler aslında dünyayı kendi zapturapları altına almak istiyorlar. Kendilerine göre dünyada bir nizam ortaya koymak istiyorlar. Bu bir gerçek. Bundan bazıları alınabilir ama bu bir gerçek. Siz nasıl davranırsanız davranın, isterseniz mağaralara çekilin ama oralarda bile çoğalıyorsanız, dünya ekonomisine tesir ediyorsanız şayet, Dünya umuruna teslim ediyorsanız, hala oy kullanabiliyorsanız, mağaralardaki insanlarla bile uğraşırlar. Derler ki bunları da vahşetten kurtarmak için ya öldüreceğiz, veya da medenileştireceğiz diyecekler. Yani.